İsmim Nejla Tamir Kepler, Texas uh, Texas Lubrizy e, doğum yapıyorum, e, Texas Amerikalı. Annem e, karışık kökenli Kızıldere, İngiltere vesaire. Babam saf Alman. Ailenin en büyük kız e, benim, yani üç kız olarak e, ailemiz var. Üvey annem de var, o da da e, dokuz çocuk var, maşallah. <gülüyor> Babamın de kitabı göre yaşamak gerektiğini vurgulayınca bunu da vurguladılar. Musa Aleyhisselam'ın aldığı birinci kanun, sen ve Rabbinin arasında hiç kimse ve hiçbir şey olmayacak öğrettiler. Yani Hristiyanlık iken tevhid ilk adım attım. Ama yine de Hristiyanlık yetmedi. Yetmedi çünkü tam bir e, hayat yok, tam bir yol yok. Öyle olunca bir boşluk kaldı, bir yönsüzlük, bir Rabbim nasıl ulaşacağımı boşluk içinde kaldı ve arayış içinde düştüm küçükken. Ama Hristiyanlık'ta cevap bulamadım. Ne babamın kilisede, ne annemin kilisede. Annemin de bayağı farklıydı. Protestan kilisedeydi, kilise gidiyordu. Orada Noel Grün'ü kutlarken babam babamın de kutlamazdı. Çünkü ağaç içinde ruh var olduğuna inanıyorlarmış eskiden. Altın gümüş takıyorlardı. Yani ağacı tapıyorlardı. Ve yasak olduğunu da hala kitap içinde yazıyor. O yüzden içimde kaldı. Tamam annem ağaç susluyor, hediyeler veriyor. Noel günü kutluyor ama içim rahatsız. Bir güvensizlik vardı. Çünkü Rabbime tam yakın değildim. Yalan söylememek. Çalmamak, öldürmemek vesaire. Ama yine de İslamiyet gibi değil. Kilise gitmemeye başladım. Kiliseye gitmeyince yeniden boşluk daha da kötüleşti. Kötü rüyalar, güvensizlik vesaire. Öyle olunca dedim ki bu da olmuyor. Dua etmeye başladım. Ya Rabbi bana hikmet ver. Ya Rabbi bana hikmet ver. Doğrusu neydi, nerede, bileyim. Hikmet ver. 16 yaşında bu dua etmeye başladım. Bir genç Türk'le tanıştım. Bu dini anlatmaya başladım. Küçük, küçük, küçük e, broşürler getirmeye başladım. Kadın hakları nedir? İslamiyette. Öyle damla damla, e, elhamdülillah, İslamiyet öğrenmeye başladım. Bir gün bizim üniversite kütüphane gitti arkadaş. Bir kitap buldu raftan. İmam Nevâmin kırk hadis. Meğer bu kırk hadis kitap e, benim doğumadan evvel üniversite giden Müslümanlar oraya koymuşlar ve bana nasip oldu. 40 hadis kitap okumak için çok az vakit alır ama iki gece sürdü. Çünkü okuyup geç değil, okuyup anlamak gerekiyordu ve elhamdülillah öyle oldu. Okuyup anlayınca dedim ki aradım hikmeti bu ve elhamdülillah kısa süre sonra Müslüman oldum. Bir gün bana dedi ki, ya o dar pantolonlar, o mini etekler diye, daha bol, daha uzun bir şey giysen de ne olur? Tamam dedim, daha rahat. <gülüyor> bir gün de dedi ki, ya e, makyaj da gerek yok. Meğer bir saat boyu vakit kaybediyormuşum. Bir gün de dedi ki, ya eşarpın var mı? Evet dedim, belimde boynumda bağladığım eşarplar, moda. Getirir misin? Tamam. Başını üstüne koyar mısın? Tamam. <gülüyor> Koydum da. Açıklama yok, baskısı yok. Tek bir sorun Nasıl bir şey? Değişik dedim. Az süre sonra Müslüman oldum. Namaz kılmaya başladım. Hayatımda ilk defa secde edeceğim Rabbime. Ve nasıl yapmam gerektiğine de belli. Sonunda onu nasıl yaklaşacağımı biliyorum. Öyle bir e, mutluluk içinde, elhamdülillah, e, bir Sakinlik ve huzur içinde bunu öğrendim ki tabii ki namaz kılmak için baştan aşağı yüz ve el dışında örtülü olmalı. Öyle de tam tesettür öğrendim. Bu değişiklikler elhamdülillah hayatıma ferahlık, bir mutluluk, bir huzur, bir rahatlık verdi. Öyle de yavaş yavaş Öğrenmeye devam ettim. Hayatımı değiştirmeye devam ettim. İlk defa hemen Müslüman olmaktan sonra Ramazan geldi de ilk defa hayatımda oruç tuttum. Yani bir gün değil de tam bir ay. Elhamdülillah. annem çok korktu zulüm yaşayacağım diye çünkü İslamiyet ilgili hiçbir şey bilmiyordu öyle olunca tabii ki engeller koymaya başladı yapmaya çalıştı böyle olunca tabii ki üzüldüm bir sefer o kadar üzüldüm ki babama ağlayarak telefon ettim babama dedim ki ya niye böyle yapıyor yani niye beni güvenmiyor bu dini İnanışlarımın devamı, düzeltmesini daha iyi olmasını inandığım için bunu seçiyorum. İyilik yapmaya çalışıyorum. Babam dedi ki, kızım üzme kendine. Seni doğru yolu takip etmek için büyüttüm. Öyle buldunsa devam et. Elhamdülillah, öyle de güç verdi ve devam ettim. Necla Hanım'la birkaç vesileyle tanışma imkanı buldum. Kendisini tanımaktan gerçekten gurur duydum, çok sevindim. Ben de kendim zamanında Amerika'da 7,5 yıl bulunmuştum. Herkese programı yolladık. Programa baktılar, herkesin geri dönüşleri oldu, şöyle olsun, böyle olsun. Necla Hanım'a da yolladığımızda şöyle bir geri dönüş aldık mesela biz namaz vakti tam uymuyor dedi kendisi. Yani bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani ben şaşırdım. Bazen İslam'ı unutuyoruz sanki. Yani veya onu birinci derece öneme vermiyoruz ama e, Necla Hanım bunu bunu dikkatimizi çekince gerçekten çok şaşırdım ve bu beni düşünceye daldırdı. Öbür arkadaşlara da söyledim aslında. Dedim ki, e, bakın nasıl oluyor. E, bize bunu söyledi. Ona göre Durumu ayarl ayarladık biraz. Tamam. Ben de. Allah razı olsun. Ben de memnunum. Oldukça başarılı, çok hizmet etmeyi seven gayretli bir insan olmasının yanında, İslam'ı sonradan öğrenmiş, İslam'ı yaşamaya oldukça böyle hassasiyet gösteren bir kişi olarak gördük kendisini. İlk de okumayı sevmi sevmedim gençliğimde ama elhamdülillah o değişti, hem de yazar oldum. E, 13 sene Türkiye'de yaşıyorum. E, elhamdülillah burada da olmaktan memnunum. Gençliğimde Müslüman oldum, İslamiyet seçtim. Elhamdülillah Müslüman ol olmaktan çok çok memnunum. İslamiyet'in felsefesi, İslamiyet'in e, sosyal e, faydalar, İslamiyet'in e, yolu ve çok geniş yol İslamiyet, elhamdülillah. Kanundan, yani hukuktan tut, e, aile e, ilişki e, geç hepsini içinde. Ama doğru anlatılmalı, sağlam kaynaklarla anlatılmalı, Kur'an ve Hadis. Gerçek kardeşlik ne olduğunu yavaş yavaş farkında olmaya başladım. İç dünyam ve dış yam. Ufu açıldı, elhamdülillah. Düştüğüm dünyamda Ramazan'la beraber de oldu bu şekilde. Camiye gidiyoruz, camide iftar açıyoruz. Yani orucumuzu açıyoruz, açıyoruz, iftar da orada ediyoruz ve yani dünyanın her taraftan gelen insanlar, Jamaika, Pakistanlı, Arap, Türk, yani Amerikalı, hepsi beraber. Yani e, gerçekten evrensel bir din olduğunu orada ilk Ramazanlar, ilk Ramazan günlerde hissettim. Elhamdülillah. dinin güzelliğini herkese anlatmak istedim. Üniversitede başladık. Bir e, Müslüman toplum oluşturduk öğrencileri aralarında. Küçük broşürler hazırlıyorduk, masaya sunuyorduk. yani Faaliyetli günleri de, kulüplerin faaliyetli günleri de anlatıyorduk insanlara. Ondan sonra tabii ki e, mezun olmaktan sonra daha büyük bir şehri taşındık, Dallas'a taşındık. Dallas'da e, daha çocuklarım küçüktü, pek bir şey yapamadım. Ama Eylül 11'den sonra yine de e, faaliyete geçtim. Fark ettim ki insanlar hala İslamiyet ilgili bir şey bilmiyorlardı ve anlatmak gerekiyor. Bizimki e, cami, bizim camide kapı açtılar. Bak, buyurun, burada oturuyoruz, burada e, şey adres alıyoruz, burada namaz kılıyoruz. Sınıflar var, oraya buyurun istediğim konuyu da sorabilirsiniz filan. Bir günde altı bin kişi geldi ve fark etti ki e, daha devamlı bir şey lazım. Öyle bir haftada bir bir ders açtılar Discover İslam. Orada da gönüllü olarak bir hoca oldum, elhamdülillah. Ayda bir ben de yardımcı olmaya çalışıyordum. İslamiyet ilgili temel şeyler öğrenmek isteyen kişilere anlatmaya çalıştık. Dışarıdan, daha bu İslam'ı hiç tanımamış insanların İslam'la tanışması ve İslam'ı seçmeleri inanın ki çok çok daha büyük bir olay. Gayretinden hiç taviz vermeden İslam'ı anlamaya, İslam'ı yaşamaya ve bu konuda hizmet etmeye gerçekten kendisini adamış bir insan. Türkiye'ye taşınmaktan sonra daha da faaliyetleri arttı. İlginç. Çünkü Türkiye'ye taşınca insanlar, ''Ya sen Müslüman mı oldun? Amerikalı mısın? Nasıl oldu?'' soru Sonra, sonra, sonra dedim ki, tamam, bir kitap yazmam lazım, anlatayım. Öylece, Texas'tan hakikatli yolculuk kitap yazdım, yazar oldum. Konuşmacı da oldum. Gidip konferanslar bu konuda vermeye başladım. Samimiyeti olarak, kişilik olarak, çalışkanlık olarak bir da olması gereken bütün özellikleri taşıyan bir birey olarak gördük kendisini. Çok mutluyuz böyle bir insanla tanışmış olduğumuz için. Böyle insanların Müslüman olması bize bile inanın ki bir ders, bize bile bir teşvik, bize bile bir motivasyon sağlıyor ki yurt dışındakileri haydi haydi sağlar daha etkili olabilecekleri kitap olur, konferans olur veya böyle yayınlar olur. Onları destekletmek bizim bir görevimiz. Elhamdülillah e, İslamiyet'e girdiğimde en sevdiğim anlar kalkıp Caminin şey namazı katılmak. Sabah namazı camide katılmak. Yani güneş doğmadan evvel camiye girip namaz kılmak, o sakinlik hissetmek, ondan sonra bir dua etmek, ondan sonra dışarıya çıkınca güneşin doğmasını görmek, öyle bir nefes, öyle bir ferahlık, öyle bir mutlulukla başlıyordum ki günüm. Yani en sevdiğim anlar, İlk Müslüman oldum da bunlar. Elhamdülillah. Ee, İslam fobiyi içinde aslında çok önceden başladı bu İslam fobiyi ama isim daha koymu koyulmadı. Yani e, Müslümanlar İslamiyet e, silahla, kılıçla e, şey. Geliştirdiler, dağıttılar beni. Ee, aslında öyle değil. Yani ta Endonezya kadar kılıç gitmedi. Ama tüccar gitti. Dürüst tüccar. Yani dürüst tüccarlık o kadar önemli ki bak İslamiyet nasıl, nereye kadar yayıldı. Yeni de öyle bir şey lazım. Maalesef sanki e, o dürüstlük biraz kayboldu. Hem yabancıların mesela İslam'da tanışma sürecinde hem de Türkiye'de İslam içerisinde e, klasik bir İslam e, yaşamaya çalışan insanlara daha farklı bir bakış açısı getiriyorlar. Bir kitabımız var. allah Teala'nın sözleri. Sadece allah Teala'nın sözleri. Tamamen güvenebileceğim bir şey. Bozukluk yok, eksik yok. Tamam, aslı Arapça ama tercümelere var. Elhamdülillah birisi bana hediye etti. Camiden ki e, caminin imamı bana hediye etti. Bir İngilizce tercümesi. Okumaya başladım. Yani elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in birinci kelime ikra, yani oku emiri öğrendim. Ve kendimi zorlamaya çalıştım. Başladım. Ama yine de bu e, günlükte Kur'an'ın manası okumak çok sonradan başladım. Ama başlayınca öyle bir mutluluk yaşadım ki, yani kaç defa şimdi belki 6-7 defa baştan sona kadar mealini okudum. Ve her okuduğumda yeni bir şey çıkıyor, yeni bir ders, yeni bir ibret. Okudum şeyler daha evvel, okudum bunlar. Ama e, ben değiştim mi yoksa gerçekten dikkat etmiyordum mı yoksa Gerçekten bu kitap e, bana konuşuyor her seferinde, bence de en son. Yani Allah Teala bu zamansız kitap gönderdi ki her okuduğumuzda yeni bir şey öğrenebiliriz. Aynı ayet ama yeni bir şey öğrenebiliriz. İslamiyet bizi koruyor, bize yardımcı oluyor. Hayatımızı iyileştiriyor, temizliyor, huzur veriyor, koruyor ve güç veriyor. İnsan içerisinde bulunduğu toplumda hali hazırda olan şeylerin çok kıymetini bilemiyor. Ama dışarıdan birisinin daha sonra bir takım noktalardaki, ee, gösterdiği hassasiyetleri görünce kendisini de sorgulamaya başlıyor. Biz de aslında bir bakıma kendimizi bu tarz insanların gayretleri dolayısıyla da sorgulamamız gerektiğini görüyoruz. Kur'an'a karşı sevgisi Allah'a karşı sevgisi de artırıyor. Ona karşı sevgisini artırınca da Peygamber'e karşı sevgisini de artırıyor. Peygamber'e karşı sevgisini de artırınca kardeşlerime karşı sevgisini artırıyor. Sevgi dolu, elhamdülillah hayat. <gülüyor> Ve Kur'anla başladı bu sevgi, bu e, bu e, gerçekten daha derin anlamak, e, daha anlamlı hayat yaşamak, daha temiz hayat yaşamak. Elhamdülillah İslamiyet de var ve herkese nasip olabilir. Bir tek seçmek lazım.